214. konu, Hazreti Ömer'in zorluklara göğüs germesi, Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor, Ömer Müslüman olduğu zaman, Kureyşliler içinde en fazla dedikoducu olan kimdir, diye sordu, ona, Cemil bin Mamur el-Cumai'dir, dediler, bunun üzerine babam onun yanına gitti, ben o sırada gördüğüm şeyleri aklımda tutacak yaştaydım, ben de babamın arkasına düşüp onu izlemeye başladım. Babam Cemil'i bulup ona, ey Cemil, benim Müslüman olduğumu, Muhammed'in dinine girdiğimi biliyor musun, dedi. Cemil, babama tek bir kelime bile söylemeden kalktı, eteklerini sürüyerek mescide vardı ve en yüksek sesiyle, ey Kureyşliler, beni dinleyin, Ömer bin Hattab sapıtmıştır, diye bağırdı. O bu sözleri söyledikten sonra, babam, yalan söylüyor, ben sapıtmadım, fakat ben Müslüman oldum. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet getirdim, dedi. Bunun üzerine müşrikler babama saldırdılar. Babam onlara, onlar da babama vuruyorlardı. Bu durum kuşluk vaktine kadar devam etti. Babam yoruldu ve oturdu. Onlar da onun yanında durdular. Babam, ne isterseniz yapınız, Allah'a yemin ederim ki, eğer benimle beraber 300 kişi olsaydı, kesinlikle ya biz burayı terk ederdik veya siz burayı bize terk ederdiniz, dedi. Onlar bu durumdayken Kureyşli bir ihtiyar geldi, Yemen'in kıymetli kürklerinden birisi sırtındaydı ve etekleri ipekle nakışlanmış bir fistanı vardı, onların yanına geldi, burada niçin durduklarını sordu, onlar da, Ömer sapıttı, dediler, o ihtiyar, peki, bir kişi kendine bir yol seçmiştir, siz ne istiyorsunuz, yollarının kendi adamına sahip çıkmayacağını mı sanıyorsunuz, bırakın adamı, dedi, bunun üzerine onlar, elbisesinden soyunan bir adam gibi babamın yanından uzaklaştılar, Medine'ye hicret ettikten sonra babama, ey babam, Müslüman olduğun günde, Mekke'de, Kureyşliler seninle dövüşürken onları senden uzaklaştıran kimdi, diye sordum, babam, ey oğul, o, as bin ve yıl es sehmiydi, dedi.